ilk 2'yi şerh ettik değil mi? İlk 2 derste. İlk ders mukaddemeydi zaten. İkinci derste birinci ve ikinci nazımı şerh ettik. Neydi birinci ve ikinci nazım? Qalel muel, qalel nazimur rahimahullahu ta'ala Elhamdülillahil kadimil bati Muqadderunil acali vel erzati Hayyun alimun kadirun Kâmet eşya u Bunlardı. Bugün inşallah nazımdan şerh edeceğimiz üçüncü ve dördüncü nazım. Ney bunlar? Delle taleûjudo hil havaditu. Subhanahu fahu alhakim ulwâritu. Thumma sallatu u sallamu şer <gülüyor> mada. Alannabi Bu ikisi. Evet, ne diyor şimdi e, Nazım Rahimahullah? Diyor ki, Dellet ala vucudihil havadisu. Dellet, delalet etmiştir. Göstermiştir. Neyi? Ala vücudihi onun varlığını, onun varlığına delalet etmiştir. Onun varlığının üzerine, onun varlığına delalet etmiştir. Buradaki vucudihideki, he, Allah'a gidiyor. Yani Allah'ın varlığına delalet etmiştir. ne El havadisu, havadisler. Yani bütün olan, yaratılmışlar Hadis sonradan ortaya çıkan her şey demek. Bu da Allah'tan gayr'e her şey demektir. Tamam mı? Dellet delalet etmiştir neye? Ala vücudihi Allah'ın onun vücuduna yani Allah'ın varlığına. Ney? El havadisu, havadisler. Sonradan olan her şey. Subhanehu o subhandır. Allah subhandır. Fehuve ve o el hakîm, hakimdir El vârisu vâristir. Dellet alal wujudihil havadithu Subhanehu hakim hakimul varithu Tamam. Tekrar var mı tercüme ihtiyaç? Anladın mı? Nazmın ikinci kısmı ne? Diyor ki, Thumma sonra Thumma salatu ve selamu sarmada Sonra es salat ve selam sermede, sermede ebede demek, ebeden demek. Sermeden ebeden demek. Ha? Ebeden demek. sermede, ebede. Tüm masallat ve selamu sermede. Sonra salat olsun ve selam olsun. Ebeden kime? Alen nebiye, nebiye. El Mustafa, Mustafa. Yani seçilmiş olan nebiye. Kenzilhuda. Hidayet hazinesi olan, seçilmiş hidayet hazinesi, seçilmiş olan nebiye ebeden salat ve selam olsun. Tekaliyorum. Sümme sonra yani bu ne yaptı? Önce Allah ilk beyten itibaren Allah hamd etti, sena etti vesaire, değil mi? Sonra dedi ki sümme sonra, yani Allah'a senadan sonra, değil mi? Varis olan, e, vücudiyetine, varlığına bu alemlerin delil olduğu Allah'a işte hamddan sonra, senadan sonra vesaire diyor ki sümme sonra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 Şimdi nazmın başına dönüyoruz Diyoruz ki dellet ale ala vucudihil havadisu Allah'ın varlığına havadisler sonradan olan şeyler delalet etmiştir. Şimdi o zaman müellif rahimehullah burada neyi istidlal etmek istiyor? Neyi ortaya çıkarmak istiyor? Etla havadislerin havadis bir kelecemu hadis hadisin çoğuludur. Hadis ortaya sonradan çıkan. Mesela bizim ağzımızdan dökülen sözlere de hadis denir. Neden? Çünkü susmuştuk sonradan ortaya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 Bellâ yuqinunlar. Bir türlü inanmazlar diyor. Tamam mı Allah? Bu semeği. Bir de aklı olarak demin söylediğimiz şey Enne kulle hadisin la budde min muhdis. Her hadise bir muhdis gerekir. Yani her ortaya çıkarılmış şeye şey için bir ortaya çıkaran olması gerekir. Tamam mı? Ancak şimdi burada bir soru sormamız gerekir. Acaba müellif rahimehullah Allah azze ve celle'yi yani bu, nazım, bu nazımları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 haslaştıran bir şey yok. Veya mutlak mukayyetleştiren bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Her ne kadar onunla mutlak arasında fark varsa o fıkıh usulü konusu. Tamam mı? Kulli Anladık burayı. Evet. O zaman Subhan bütün, bütün noksan sıfatlardan tenzih etmek demektir Allah'a. Tamam mı? Çünkü daha ilmi olarak bakacak olursak şunu söyleyelim. Bu çünkü önemli bir fayda. Aklımıza gelmişken hazır. Şeyh Hüseyin'in de zaten buna değinir.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 varisler de helalet etmiştir. Subhanehu ve o subhandır. Sonra buraya kadar anlattık. Sonraki fehu ve o yani Allah El Hakim u hakimdir. El Varis u varistir. Hakim Allah azze ve celal'in isimlerinden bir isimdir. Ve huvel azizul hakim şeklinde ayetler var vesaire. Ohu'l alimul hakim vesaire ayetler var. O zaman Allah azze ve celal'in isimlerinden bir tanesi ne? Hakim. Tamam Peki hakim hükümden, ehkamdan alınmıştır.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 Şimdi hikmet ne o zaman? وَدْعَشْشَيْءِ بِيْفِي مَوْدِئِهِ Bir şeyi olması gereken veya bulunması gereken yere koymanın ismidir hikmet lügatta. O zaman Allah'ın yaptığı her şey hikmetlidir dediğimizde ne oluyor? Yani Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey, yaptığı bütün fiiller neymiş? Yerli yerinde, olması gereken yerdeymiş. Tamam mı? O yüzden e, mesela Allah'tan gayrısına ibadet et, edene ne deriz biz? Zulmetmiştir deriz tamam mı? Mesela şirkin zulüm olması gibi. Çünkü neden? Zulüm hikmetin tam zıttıdır lügatte aslında diyebiliriz. Çünkü zıt e, e, zıttıdır diyoruz neden? Şimdi zulmü tarife baktığımızda zulüm nedir lügatta? Va'd'u şey'i fi gayri Bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Hikmet neydi? Bir şeyi olması gereken yere koymak. Bak şimdi. Dikkat et. Bunlar çok ilmi ıslahlar. Bunları fıkhetmen lazım.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 Mümin erkek ve mümin kadının bu konu hakkında, bu işleri hakkında başka bir şey seçmeye hakkı yok. Emni olduğu zaman yapacaksın. Nedir bundaki hikmet, nedir bundaki sebep? Böyle bir şey ya hakkımız yok. Tamam Evet. Hikmeti de anladık inşallah. nazma dönüyoruz. Dellet ala vücudihil havadithu subhanehu fe huvel hakimul varisu.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 Tefsir Allahu alem en sahi kavilerden bir tanesi Şeyh Hüseyin'in de tercih ettiği gibi hatta birçok alim alimimizin de tercih ettiği gibi hatta işte Şeyh Ali herras olsun başkalar olsun birçok ilm ehlinimizin de tercih ettiği gibi Allah'ın salatı yani Allah'ın nebi e saselimi Resulüne salatı onu onu bu Buharide var e, yani talik olarak gelmiş cezimsizcası ile Buharide.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 tamam dilediğine yemin eder. Bunlar hepsi Allah'ın fiili. Tamam? Allah dilediği için bunları yapar. Hikmetinden dolayı. Şimdi Allah'ın Resulüne salatı onun meleklerinin katında ölmesi yani özel sıfatlarını bildirmesi. Nasıl ki Allah dilemiş de Kur'an'da müminlerin sıfatlarını bildirmiş, onları övmüş, özelliklerini evliya özelliklerini. He? İnnel <gülüyor> müminun elzîne izâ zikirallâhu vecelet kulûbuhum ki Allah anıldığı zaman, e, zaman kalp izâ zikirallâhu vecelet buhum Allah anıldığı zaman kabper ürperir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 bu şekilde khususiyetle caiz değil. Tamam O zaman bir insan tutup dese ki Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme Muhammed'e salat eyle dediğinde. Ne demiş oluyor? Yani Allahümme esni aleyhi fil mele'il a'la demiş olur. Yani Allah'ım onu meleklerinin katında öf. İnna Allahü ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyâ eyyühellezine âmenu sallu aleyhi ve sellimû teslimâ.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 över. Peki meleklerin Allah'a şey meleklerin Resulullah'a salatı ona duası bizim e, salatımız ha, duamız çünkü duamız nedir yani duamız yani Allah'ım onu öf dua etmiş oluyorsun Allah. Allah'ım onu meleklerinin katında öv. tamam sen sen Resulü Resul'e bir kere salat getirirsen ne yaptın? Allah'tan istediğin ki Resul'ü öfsün Allah da sana on kere salat eder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 Şimdi Nebi kelimesinin köküne yani inelim mi Allahu Alem uzar ders. Şimdi inelim. Tabii, bir noktada önemli tabii. Şimdi Nebi kelimesi Nebi kelimesi e, çeşitli tasrif sarf, Arap dilinde sarf e, işlev, işlemlerinden geçerek Nebi haline gelmiş tamam mı? Şimdi Nebi kelimesinin aslı hem zelimidir hem zelimidir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 O yüzden denilmiştir ki Nebi'nin aslı Neb en ennebvetu ennebvetu en -vetu, en -vetu. tamam. Yani Nebayen bunu buwen fiillerinden. Nebayen bunu buwen. Eğer Neb weder dediğimiz zaman, bu da Nebayen bunu buwendir bunun çekimi. Ne, ne oluyor manası? İrtifa demek. Tamam. Yükselme, yüksek olma.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 Ee, hemze yani anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Buradaki hemze şimdi oraya geleceğim. Buradaki hemze çok kullanıldığından dolayı bu nebi kelimesi tamam? Yaya dönmüştür diyor alimler. Yani lkestatir istemel çok kullanıldığından dolayı. Yani aslı aslı ennebiudur ennebiu tamam mı? Oradaki ennebiudaki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 değil mi? İki, iki derste.